İzal Rozental ile haftanın karikatürleri Merhaba güzel hoş geldin Merhaba hoş bulduk Hoş geldiniz bu evet. Jingle'ı dinleyince dansım geliyor. <gülüyor> Zaten biz de dans ederek karşıladık seni. Adı Hell ama değil mi? Evet, mi? Hell, Hell, Cehennem. Squirrel Nutsipers'ın ee, Hell albümünden Hell şarkısı. Evet. Özellikle seçtik. <gülüyor> Teşekkür ediyorum. <gülüyor> <Sağ olun. gülüyor> evet, evet. Bugünün konumuz ne? Bugünkü? Bugün konumuz mizah, karikatür. Ama şöyle e, aslında geçen hafta e, Türk Miza ve karikatür açısından daha doğrusu yerli fakat milli olmayan karikatür açısından oldukça verimli geçti diyeceğim. Ee, bir sürü ödül var. Bunları tek tek e, ...şey edebilirim, sayabilirim ama önce e, sevgili Musa kartla başlamak istiyorum. Musa e, geçtiğimiz Perşembe günü Cenevre'de bir e, çok önemli bir ödül aldı. Takip Cartooning for çalıştım. Peace e, vakfı ya da kuruluşu Fransa'da Kofi Annan'la Plantu'nun önayak oldukları ve halen kurucu başkanları oldukları e, bu kuruluş iki yılda bir editoryal basın karikatürü e, alanında bir kişiyi ödüllendiriyor. 2 yılda bir öyle i̇ki mi? yılda bir ve bir bu şeyin kuruluşun adı ne? Barış için. Barış için karikatür. Yüktürüş. Cartooning for Peace. Ve e, bunun Cenevre'a çok enteresan mayıs ayında Lac kıyısında açık bir karikatür sergisi düzenleniyor. Harika. E, Musa'nın karikatürleri de şimdi bu e, sergide e, teşhir ediliyor. E, bir tanesini aldım ben bu haftaki e, programa. E, ilginç bir karikatür. E, fakat şöyle bir şey var. Benim e, seçtiğim karikatürler bu hafta biraz dedim ya yerli e, karikatürler ve e, biz sanıyorum Miza. ...siyasetçilere, politikacılara bırakmış bulunuyoruz. Yani e, hani karikatür e, güldürürken düşündünür diye bir klişe vardır ya. Evet. E, aslında e, karikatür galiba düşündürürken üzmeye başladı. Hem düşündürüyor hem üzüyor pek güldüremiyor ya da acı acı tebessüm ettiriyor diyeceğim. E, Musa'nın karikatürü de biraz böyle. E, fakat onu anlatmadan önce... İster misiniz Musa'nın e, Frans Kültür Radyosu'na yaptığı konuşmayı e, dinleyebilir evet, miyiz Tabi anda? Tabii tabii dinleyebiliriz. E, eşi aldı kendisi yurt dışında çıkma olduğu için. On, o bilgileri daha, de vermek lazım. E, epi, epi bu bir bu tam bir karikatür durum yani. Epey e, çıkamayacak. Zaten kendi de anlatıyor bunu. Bu durumu konuşmasını Tam karikatürlük dediğin gibi. E, eşi Sevinç Hanım gitti. E, o aldı. Kızı da vardı galiba. E, onlar aldı ödününü, döndüler. Musa tabi e, son derece duygusal e, bir, bir şekilde karşıladı bunu. E, uluslararası destekten çok hoşnut ve çok etkilenmiş vaziyette, e, ister istemez. E, her ne kadar Türkiye'de aynı desteği meslektaşlarından görmüyor idiyse de görmüyorsa da e, yurt dışındaki bu dayanışma bu e, karikatürcü meslektaşlarının e, ona gösterdikleri ilgi onu çok mütehassis etmiş durumda. Ne? Karikatürcüler Derneği'nden destek görmüyor mu? Eskiden bir reklam vardı. Yöneticimiz uyuyor mu diye? E, bilmiyorum. Yani u, Yok. Yani bir Buna diye. cevap vermesem olur mu? <gülüyor> olur. Bunu ben karikatür yapacağım şimdi. Ben sizin meslek zaten siz bir... karikatürü yapacaksınız. Biz de e, anlatacağız işte. Konuşacağız. <gülüyor> Zor <gülüyor> işi biz <gülüyor> yapacağız. Evet. Peki o zaman Musa'nın karikatürünü daha doğrusu karikatür ödülünü kabul ederken şimdi... aslında karikatür ödülünü kabul ederken onu Cumhuriyet gazetesinden arkadaşlarına dostlarına tutuklu olan dostlarına ithaf etmek Arman istemişti yani. armağan etmek istemişti fakat hepsi de tahliye edildikleri için farklı bir konuşma yaptı bu konuşmayı aynı gün e, aynı anda Frans Kültür Radyosu'nda e, ödül törenini naklen e, anlattılar. O esnada yaptığı bir konuşma bu. Evet ona kulak verelim şimdi. Merhaba ben Musa Kart. Öncelikle Frans Kültür Radyosu'nun dinleyicilerine İstanbul'dan sevgiler selamlar. Yaklaşık 40 yıldır karikatür çiziyorum. Daha çok güncel politikaya dair çizdiklerim. Kabul etmek gerekir ki Türkiye'de politik hareketi çizmek beraberinde baskı ve tehdidi de getirir çoğu zaman. Ben de bu baskıları çokça hissedenlerdenim. Ama son zamanlarda bu konuda doz aşımına tanıklık ettik doğrusu. Gazetem Cumhuriyet, Türkiye'nin saygın bir muhalif gazetesi. Demokrasi, layıklık, insan hakları, kadın erkek eşitliği, hukukun üstünlüğü gibi evrensel değerleri savunuyor. Onun yayınlarından rahatsız olanlar, Seçimlere onsuz girmenin planlarını hayata geçirdiler. Ne yazık ki. Bu çerçevede gazetemin pek çok yazarını ve yöneticisini gerçeğe yaslanmayan iddialarla 9 aydan 1,5 yıla varan sürelerde cezaevinde tuttular. Ve yaklaşık bir hafta önce yapılan karar duruşmasında çarptırıldığımız cezalar ise 2 yıldan 8 yıla kadar uzanıyor. Üst mahkeme bu kararı aynen onaylarsa Önümüzdeki aylarda bir yıl 16 gün daha cezaevinde kalmam gerekecek. Ama bu tablo karşısında bile karamsar olmadığımızı belirtmeliyim. Aydınlık bir Türkiye isteyenlerin kararlılığı ve mücadele azmi gücümselmemeli bence. Onlar dünyada yalnız olmadıklarını biliyorlar çünkü. Ben de bu duygu ve düşüncelerle Barış için Karikatür Vakfı'nın sergilediği dayanışmanın Bizler için olağanüstü öneme sahip olduğunu belirtmek istiyorum. Ve başta büyük usta plant olmak üzere bütün karikatüristlere ve karikatür dostlarına şükranlarımız sunuyorum. En kısa zamanda yüz yüze görüşmek dileğiyle. Musa Kart'ın konuşması. Evet. Musa Kart'ın e, Frans Kültür Radyosu için yapmış olduğu e, konuşma. E, karikatüründen de çok kısaca söz edelim. Aslında birkaç karikatürü şu anda Lacleman kıyısında e, sergileniyor. E, benim işte karikatür e, biraz önce dediğim gibi e, hani komiği daha az olup e, biraz hüzünlü bir karikatür. Evet, e, evet. Mahkeme kapısı e, görüyoruz. E, mahkeme kapısının önünde de bir paspas var. Paspas'ta da conscius yani vicdan yazıyor. Çok anlamlı, çok derin bir karikatür. Bu da Laclemand'da ziyaretçilere açık gezilebilir. Evet, bir sürekli karikatür. bunu gezecekler yani. Evet. Günü. Şimdi tabii Mayısın başlamasıyla birlikte, 2 Mayıs'la birlikte tabii. 1 Mayıs benim takvimimde yok. Sizde var mı? Yok. <gülüyor> tatil, o gün. Ta tatil günü. Tatil, tatil günü. Tatil resmi. Ee, bir takım önemli anmalar, önemli günler de var ki karikatürcülerin çok ilgisini çekiyor. Özellikle 3 Mayıs e, basın özgürlüğü günü. O e, günde bir takım e, ödüller veriliyor. Yurt dışında e, yine Musa fakat bu defa Musa Gümüş e, çok önemli, bence çok önemli bir e, ödül aldı. Award of Excellence. Aynı zamanda Turan Aksoy diye bir e, karikatürcümüz de e, bir ödül e, aynı ...yarışmadan bir ödül aldı ki... ...Kanada'da oluyor bu. Özgür Bası'nın... ...ağır bedeli... E, ...konulu bir... E, ...sergi ve yarışma bu. 18.si düzenleniyor. World Press Freedom International... ...Editorial Cartoon Competition adı altında. E, bu karikatürü... ...Musa'nın karikatürü seçmemin... E, ...nedeni... E, ...evet belki biraz klişe gibi geliyor. Hani demir parmaklıklar... Arası, a, a, ...arkasında bir mahkum... Bespenliki bir gazeteci doları ee, işaretlerler ya kaç gün kaldı? Evet kaç gün kaldı diye yazıyor. Çok kullanılmış diye. tam bir klişe. Fakat Musa ne yapmış bunu çok güzel bir çizimle çok başarılı bir şekilde o çizgileri yine bir Klişe olan, karikatürde bir klişe olan gazeteye dönüştürmüş. Yani çizgi çizgi, kare, kutucuk falan filan diye bir e, gazeteye dönüştürmüş. E, Beşer Evet hesaplanan günler geçen hücresinde günler. Hücresinde kendi gazetesini o şekilde yapıyor. Bir yandan da günler geçiyor. Bu da konuyla ilintiliydi tabii. Dünya Basın Özgürlüğü gününde uluslararası ed editoryal karton, e, karikatür... Yarışmasında. Evet, evet. evet. Aynı şekilde mesela Oğuz Demir, Duart of Resistance'da, e, Hamza Akın, İtalya Trento'da e, çok önemli ödüller kazandılar. Yani karikatürümüz dışarıda bayağı ilgi e, görüyor, ilgi, e, ödüller alıyoruz. Tabii bunlar basında pek görülmeyen, basında olmayan çizerler. Ben biraz da Musa Gümüş ve arkadaşlarına ödül avcıları duyuyorum. Gerçekten de... Ee, o kadar çok ödül alıyorlar ki kendilerini tabii kutluyorum fakat bir yandan da kendi kendilerine rakip oluyorlar ister istemez o kadar ödül alınca jürilerde artık ödül vermeyelim birinciliği yeter artık bu adama vermeyelim diyorlar. En azından ikinci olsun diyorlar. Yoksa Musa'nın karikatürü gerçekten birinci olacak nitelikte bir karikatür. Yani Türkiye'de iyi giden iki şey var. Bir tanesi karikatür çizimleriyle alakalı kazanılan ödüller. Diğeri de voleybol müsabakaları sırasında kazanılan ödüller. Vakıfbank gene şampiyon olmuş. Evet. Bu arada onu da parantez içinde hemen söyleyeyim. Vakıfbank'ı da kutlayalım evet, o zaman. Kutlayalım. Karikatürünü de Çizelim. çizelim. <gülüyor> Karikatürcüler Derneği'nden de yeni açıklamalar bekliyoruz bu başarılar ben karşısında. yorum yapmayacağım hayır hayır <gülüyor> beni sıkıştırmayın lütfen ee, dışarıdan bir karikatür seçemedim zamanımız var mı hala bilmiyorum Tabii. ama ee, gerçi epey olay vardı Benjamin Netanyahu'nun işte İran nükleer e, tehdidi bunun üzerine çok çizildi fakat şu artık bilindik şeyler hep bir tekrar ben de çizeceğim bu hafta kendi gazetem için bu, bu konuda çizeceğim artı 68'in yıl dönümü 68 Mayıs'ın yıl dönümü bununla ilgili enteresandır pek bir şey göremedim eski karikatürler yani e, 40 yıl sonrası Çizilen karikatürler daha bir e, parlak, daha bir güzeldi. Bu yıl sizin çok başarılı bir programınız var. Gerçekten bayılarak e, <gülüyor> e, heyecanla izledim, e, devamını da izleyeceğim. Fakat ne yazık ki e, dışarıda, özellikle de Fransa'da medyanın çok fazla ilgi göstermediğini görüyorum şimdilik. Karikatür... Değil. E, o reklamı o bir kez daha tekrar diyeceğim. Yöneticilerimiz uyuyor mu diye Fransızlar da pek e, 68'in o dönemini hatırlamak istemiyorlar. Yani gerçi e, Macron'a karşı muazzam e, blok halinde sokaklar, kitleler halinde yürüyüşler var, grevler plan ama. Gene de 68'i unutturmak için elinden geleni yapıyor. Yani şu anda konu dışı, program dışı bir karikatür geldi aklıma. Kroll diye bir Belçikalı bir karikatürçünün çizdiği. Hakikaten çok hoş, komik bu. Yani ekranda öğretmen çocuklara 68'i gösteriyor işte. Ee, ortalık sokaklar taş içinde yerler işte yıkı yıkılmış <gülüyor> arabalar devrilmiş falan. Ee, hatırlıyor musunuz? Bunu bilen var mı diye soruyor. Oradan bir çocuk hangi maçın sonrası diyor bu. <gülüyor> <gülüyor> evet, aynen öyle yani. Evet. Ee, tabii ee, anmalar, üzüntüler, ee, üç fidanın ee, anma yıldönümü falan. Bizim karikatürcülerin ee, geçtiğimiz hafta bolca. E, işledikleri konulardı Karl Marx'ın 200, 200. yaş günü o da kutlandı fakat bu karikatürler anlatılması da e, kolay değil ve hep e, biraz hüzünlü e, evet. karikatürler ben e, Ercan Akyol'un 1 Mayıs için çizmiş olduğu bir karikatürü seçtim e, çok anlamlı buldum. <gülüyor> O kalabalıkları siz de söz etmiştiniz herhalde radyoda. Evet, evet. Ee, büyük kalabalığı, 1 Mayıs, Salı günü. Ee, o günkü kalabalık üzerine Bütün Ercan Türkiye'de, Arkeol... evet. Çok kapsamlı olduk. Ee, yani çok umut vericiydi yani. Evet, evet. Mayıs, Şimdi tabii Ercan'ın bu karikatürü e, Milliyet'te yayınlandı. Küçük, küçücük kutusunda. Milliyet'te Dolu... mi? Milliyet'te. <gülüyor> evet, evet. Pardon, yine... yanlış bir şey mi söyledim? Yok. Peki. <gülüyor> Şimdi e, ve e, o küçücük kutuda bu kadar ayrıntıyı görmek biraz zor olabilir. Onun için e, radyoda anlatılınca daha iyi oluyor. O yoğun kalabalık ve e, pencereden evet, e, balkonda. can milliyeti <gülüyor> arıyor şu anda ama e, balkonda iki kişi konuşuyor. E, kalabalığa böyle hayretle bakıyorlar. Biraz da dehşetle mi bakıyorlar bilmiyorum ama ya buna bir de işsizler katılsa ne olacaktı? <gülüyor> bir de işsizlerin yürüdüğünü düşün demiş. Evet. evet. Ee, ben yani haftanın karikatürü olarak aslında bunu e, beğendim, seçtim. Tamamen subjektif tabi. Ee, ve söyleyeceklerim bu kadar çok teşekkür ederiz Güzel, gayet iyi bir haftaya umutlu bir başlangıç yapmamıza da yardımcı oldun çok teşekkür ederim neşeli bir hafta diliyorum herkese tüm dinleyicilere evet. ufak bir düzeltme de yapayım ben Squirrel Nutspurs'ın birazdan dinleyeceğiniz parçası bizim de jingle yaptığımız e, hell parçasının albümü hell değilmiş hotmış onu da söyleyeyim Sıcak. sonra kızılıyor <gülüyor> çok teşekkürler çok teşekkür ederiz teşekkürler İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Açık Radyo program destekçisi olun